Ve geldik yarım bırakma hastalığına. Yarım bırakma hastalığı aslında erteleme hastalığıyla aynı şey değil. Erteleme hastalığıyla karıştıran olmuş. Erteleme hastalığı üzerine kanalda video olduğu için ona girmeyeceğim. Ama yarım bırakma hastalığı gerçekten insanın hayattaki başarısızlıkların toplamıdır. Şöyle düşünmeyin yani A işini yarım yaptım, B'yi de yarım yaptım. E demek ki bir tane tam iş yapmışım olmuyor. Yarım bırakma hastalığı ilk ilişkilerde başlar. Birini seversin, değer verirsin. Sonra sıkılırsın öbürünü, öbürünü, öbürünü, öbürünü. Sonra dersin benim niye hiç dostum yok? E, Dostlukların var, yarım dostlar olmuyor. Sura bakma, o insan sana değer verirken, sen ona değer verirken yarıda bırakıp gidersen o iş olmuyor. Yarım bırakmanın bir diğer tarafı ise yaptığın işlerdedir. Yurt dışında aynı evde yaşadığım bir arkadaş vardı, değerli bir insandı, sevdiğim bir insan. Halen de görüşüyoruz. E, Huyuşuydu. Diyorum şunu yapar mısın? Hayırcum, başladık, yapacağız. İşte diyelim ki bir kitaplığı duvara monte edecek. Kitaplığı yapıyor, duvara monte etmiyor. Diyorum hocam ama hani bir işi yaptıysan tam yap, matkabı ver bari ben yapayım. Vermiyor da yani diyor ki, ''Ben yapacağım.'' Ya işte yarım bırakınca onun bir kıymeti olmuyor. Yani yerde yatan bir kitaplık benim bir işime yaramıyor. Veya diğer tarafta, yemek e, pikniğe davet ediyor, mangala davet ediyor. Tam adıyla söyledim. Hiç kıvırmaya gerek yok. Nasıl olsa bunu düşünüp de acıkmazsınız. Acıkırsınız. E, mangala davet ediyor. Piknik yapacağız. E, Haluk'cum hadi. Efendim hocam diyorum. İşte Ya da efendim abicim diyorum. E, ateşi yak da mangal yapalım. E, hocam pikniğe da davet ettir. Ateşi ben yakacaksam eti de üstüne korum yani. O kadar da idiot değildim. E, her şeyi de biz mi yapak? E, her şeyi sen yapma. Tamam ben yak ateşi yakıyorum. İşte yanına geliyor. Öyle yakma, şöyle yap, böyle yak. Sonra eti koyuyorum. Bak eti ben koyuyorum artık. Biberleri. Bir yerden sonra öyle olmaz deyip geçiyor. İki tane bir şey yapıyor. Ben yaptım. İşte burada işi yarım yaptığın zaman beni salak yerine koyuyorsun. Bir başka konu yarım bırakma hastalığı. Çözümünü de söyleyeceğim. Bir başka yarım bırakma hastalığıysa. Bir teze projeye başlıyorsunuz, bir araştırmaya. Çok ilginç. Kitap okurken de olur bu. Okumaya başlar kitabı. Konuyu araştırmaya başlar. Yarısında öbürü daha ilginç gelir. Mesela Naziler üzerine çalışıyordur, öbür üzerine öbür üzerine. Peki çözümü ne? Çözümü şu. OneNote. Bin kere söyledim, bayılıyorum buna. Ee, en azından araştırmalar için. Her araştırmayı sonuna kadar yapmak zorunda değilsiniz çünkü sıkıcı hale gelir. Ben ne zaman bir konu görsem ki, böyle 400'ün üzerinde konu var size de göstermiştim. OneNote, ben size not alma programı diyelim. Defter değil ama dijital olacak, yanında olacak hep. Bir şey buldum mu onları sürekli parça parça not alıyor. Bu Araştırmaları yarım bırakmayı engelliyor. Yani kitap. Kitap nasıl yarım bırakılmaz? Söyleyeceğim metot terbiyesizcedir, ahlaksızcadır ama yüzde yüz önerim. Ben kitabı nasıl yarım bırakmıyorum biliyor musunuz? Kitabın üçte birini bedava okuyorum kitapçıda oturup. Okuyorum. Üşenmiyorum. Bir saati ayırıyorum. Şakır şakır okuyorum. Hızlı okuma teknikleri size özel kanalda var zaten. Üçte birini okuyorum. Sonra diyorum ki ya bu kadar güzelse kitap alayım bari İnternetten alıyorum ucuza. Biliyorsunuz benim kitap işte 38 lirayken internette 18 liraydı yarı fiyatına. Gelince de bitiriyorum kitabı. Başka türlü parayı atıp da hadi okuyun dediğin zaman üçte birinde sıkılabiliyorsun. Kötü bir kitap çıkabiliyor. Kapağı güzeldir, ön sözü güzeldir, kitap kötü çıkabilir. Yarım bırakmayı böyle de çözebilirsiniz kitap için. İlişkilerde yarım bırakmayı maalesef siz çözeceksiniz. Nasıl çözeceksiniz? İnsanları ortada bırakmamalısınız. Yapamayacağınız şeylere söz vermeyin. Hayatta yaptığınız en büyük saygısızlık, en büyük isminizi batırma budur. Yaparız, onu da yaparız. Ben muhteşem yaparım, onu yaparım. Yapmıyorsun. Yaparsan da seni seviyorlar. İşte senin o, onu niye daha çok seviyorlar, beni az seviyorlar dediğin bütün hikayeler bundan oluyor biliyor musun? Çünkü o dediklerini yapıyor. O daha az şey vaat ediyor. Üç şey vaat ediyor ama üçünü yapıyor. Sen yirmi şey vaat edip on tanesini yarım bırakıyorsun ve E ben niye takdir edilmiyorum? E ben niye takdir edilmiyorsun? E takdir edilmiyorsun çünkü yanlış yapıyorsun. Kafaya takmamaya fazla düşünmekten kurtulma. Şimdi burada kafaya takmam hastalığı diye bir video kanalda var. Biraz dışına çıkacağım. Neyi kafaya taktığın önemli. Yani ben mesela benimle kusurlarım var. Ben e, kafaya neyi takıyorum? Şimdi mesela giriyorum ekşi sözlükte. Bir tanesi şey yazmış. E, vatan haindir. Böyle kuru kuru yazdığı zaman umurumda olmuyor, geçip gidiyorum. Ama oraya yazıyor işte şu videoda bu cümle söylemiş. Bir cümle cımbızlıyor tamam mı? Bu yüzden de Türkiye'nin hainidir. Hatta birisi şey yazmıştı, onu teksip ettirdim özellikle. İl il örgütlenen FETÖ benzeri bir yapıya sahiptir. Siz siz bunu bir yerden tanıyor musunuz? Şimdi ben bunu kafeye takarım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin bir huyu vardır. Bir tane gerizekalı bir taş atar. Ve o taş Diğerleri de sadece o taşa bakarak fikir sahibi olur. Yani birinin emniyet şeridine girince hepsinin girmesi gibi. İşte burada kafaya takıyorsun ama nereye kadar takabilirsin? Sonuçta bir kişinin fikri, herkesin fikri olamayabilir ama bir yanlış büyüyebilir. Bunu kafaya taktığında çözüm üretemiyorsan yok. Ben adli sürece götürdüm, çözüm üretebiliyorum. Diğer kafaya takıp da çözemeyeceğin şeylerde ise e, demesi kolay demeyin. Ben de çok şeyi dert ediyorum. Özellikle insan ilişkilerinde. Çözüm şu. Yok sayacaksın. Örnek. Birisi sana diyelim ki birisinden birisinden borç aldı 100 lira. 100 lira. Yani 100 lira küçük bir para da değil, büyük bir para da değil. 100 lirayla ölmezsin. 100 lirayla kurtulmazsın. Ama 100 lirayı ödemediği zaman da bir salak yerine konmuş hissedersin. Yalan mı şimdi? İşte o 100 lirayı bir istedin vermedi, iki istedin vermedi. O insanı sileceksin. Ya da parayı sileceksin. İkisinden birini seç. Bir şey silmediğin sürece sen o para yüzünden ona kötü davranacaksın. Bir ihtimal unutmuştur aldığını. Genelde unutmaz kimse o 100 lirayı götürdükten sonra. <gülüyor> ama sen o paraya kafayı takıp da sürekli imalar laflar koymuşsa ilişkiniz daha da çirkinleşecek. Hadi onu geçtim o patatesi. Başkaları gözünde de sen 100 lirayı dert eden kişi olacaksın. E 100 lirayı dert etmen normal ama sileceksin üstüne çizeceksin. Giden gitmiştir. Genişletirsek bu örneği, hayatta insanlar yaptığın iyiliklerde sakın ki deftere yazma, geri gelmez. İnsanlar nankördür. O insana istediği hayatı sunarsın. O insan mutlu olsun diye elinden geleni yaparsın. İnsan İnsanoğlu nankördür. Nankördür, şu yüzden nankördür. Çabuk unuturlar e, yapılan iyilikleri. Sebebi, insan hayatta kalma mekanizmasına sahiptir. Hayatta kalmak için de hep daha mutlu olmak ister. Yani işte, diyelim ki yürüyor. Bisiklet verdim mutlu olur. Yanda araba gördüm bisikletin bir değeri kalmaz. Oradan ona sektikçe, sektikçe, sektikçe eski olan şeylerin hiçbirin değeri kalmaz. Bu yüzden de bencil ve nankör olması aslında tabiatının bir huyudur. Bu büyük bir erdemdir bunları yenebilmek. Dolayısıyla insanlara bir iyilik yaparken eğer ki yedisini beklemezseniz kafaya takacak hiçbir şey kalmaz. Tam tersi ne olacak hocam? Kötülükler ne olacak? Kötülük yapan insanı direkt seceksiniz. Hocam bir kere yaptıysa düzelmez, düzelmez. İnsan kötülük yaptı mı düzelmez. Yalan söyleyen bir daha söyler. Israr yine ısrarır. İnsan karakteri bozuksa bir kere bir yerden yüzeye çıktıysa o yanardağdan lav hep çıkar. O yüzden o insanı sileceksin. Ha sileceksin hayatından çıkacaksın. Sileceksin hayattan çıkmayacaksın. İşte o sana kalmış.